Bismillahirrahmanirrahim. İnşallah kurumuz yılbaşlı İlgi Ocaktası oldu inşallah Teala. Tabi yılbaşı deyince bu İslam'ın bir yılbaşı değil. Bugün dünyada çok değişik kullanılan takvimler var. Hristiyanların kullandığı bir takvim var ki ondan yılbaşı oluyor. Miladi. Yahudilerin kullandığı takvim başka. Budistlerinki ki başka. Müslümanlarınki başka. Yani bugün günümüzde dünyada çok değişik farklı takvimler var. Yalnız bu miladi takvimde gerçekte de, Hristiyanlığın takmiği değil aslında. Her ne kadar bugünkü Hristiyanlar bunu böyle yapıyorlarsa da bu gerçekte Hristiyanlığın takmiği değil aslında. Tabi nedenine gelince allah Teala her peygambere o peygamberin diliyle semavi kitabı indirir. Hasır İsa Aleyhisselam beni söyle kaminden, yani yadı kamindendir. Tabi her ne kadar bugün yadırek kızsak da ama Peygamberler hak Peygamberdir. Hasır İsa Aleyhisselam beni söyle kaminden olduğu için ona inen gerçek İncil, hak İncilde. İbrani dili üzere idi, indi. Ve Risa o günkü de ya'dan kullanmakta olduğu takvimi idi. Peki sonra nasıl oldu da Hristiyan alemi bugünkü bu takvimi kullanmaya başladı? İhsan Aleyhisselam Hazretleri, 30 yaşında Peygamber oldu ancak 3 yıl, 3 sene dünyada Peygamber olarak dayanabildi sonra tabi konuya girmeyeceğiz Yahudiler onu öldürmek için kastettiler peşinden dolaştılar ona düşman oldular Son Allah Teala Mevla'mız Hazreti İsa Aleyhisselam'ı diri olarak göğe kaldırdı. Hazreti İsa Aleyhisselam'ı ihbar eden Yahudi ise onun yerine geçen Yahudi ise Allah Teala tarafından İsa Aleyhisselam'ın şekline dönüştürüldü. Yahudiler onu tutup çarma geldiler, öldürdüler. İsa Aleyhisselam Hazretleri diri olarak göğe kaldırıldı. Şu anda gökte, ikinci gökte, hayattadır. Hayat deyince tabi hayatında farklı özellikleri var. Mesela bir evliyanın hayatı başka. Hızır Aleyhisselam vardır. on hayatı başka. E, şehitlerin hayatı başka. İşte o İsa Aleyhisselam Hazretleri de ona öz bir hayat ile hayattadır. Hazreti İsa Aleyhisselam ancak üç yıl Peygamber'e kaldığı için kendisine hayattayken iman edenleri çok azdı. Özellikle 12 haber meşhurdur. Bunların birisi sonunda yanıt etti. 11 Haberriyum kaldı. Bu Haberriyum Hazretleri ki Allah hepsine razı olsun onlar gerçek İsa Aleyhisselam'ın ümmetiydiler. Bunlar yerden dağıldılar. Anadolu'ya, Mısır'a, işte Yunanistan'a bunlar dağıldılar. Hazreti İsa dinlediklerini ondan gördükleri olayları onun sohbetlerini ve akıllarına kalan İncil'den bazı ayetleri de okuyarak bunların tabi yorumunu yaparak ve kendi görüşlerini de ortaya atarak insanları çok gizli olarak yeraltı faaliyetleriyle yani mahzende, mağarada böyle ıssız yerlerde insanları İslamın dinine davet başladılar. Aşağı yukarı üç asır kadar bu daveti bu şekilde. Yani 300 yıla yakın bir zaman bu İslam dininin tebliği çok gizli koştur altında tebliğ edilme başlandı. Ellerinde İncil yazılısı yok ellerinde. Onlarından dinleyenler, Havaryonun sözlerini, Hazreti İsa'nın sözlerini, İncil okul ayetleri ve Havaryonun yorumlarını birbirine karıştırarak, tabi herkes kendi anladığı ölçüde ve kendi fikirlerinde bunun içine karıştırarak insanlar İncil diye bir şeyler yazmaya başladılar. Tabi zamanla yüzlerce İncil adı altında kitaplar yazıldı. Her yerde her yerde kiliselerde farklı farklı hatta biri biriyle zıt çeşitli İnciller meydana geldi. Sonra Roma İmparatoru Konstantin, ki ona büyük Konstantin diyorlar kendileri. Bu Konstantin'in Hristiyanlığı benimsemesiyle Hristiyan dinine girmesiyle ama tabi o gün artık Hristiyanlığın aslı bozulmuştu. Bir otorite boşluğu vardı bir İncil kargaşası vardı inanç kargaşası vardı İşte böyle bir ortamda Büyük Konstantin denen Roma İmparatoru Hristiyanlığı kabul etti fakat bu kargaşayı ortadan kalırmak için de İzlik'te topladığı papaza kuruluna gerçek İncil'i bulmalarını emretti Peki ama nasıl bulacaklar gerçek inceli? Aradan asırlar geçmiş. Ancak bu bir peygamber yapacağı bir iştir. Bunun için allah Teala Mevlamız Adem Aleyhisselam'ı sonra dünyaya sürekli peygamberler göndermiştir. İşte hikmetin budur. Yani önceki peygamberden sonra Geçen bir zamanda o peygamberin tebliğleri gerçek din unutulur. Buna ilave edilir. Lohsanlaşılır. Bir Karanbaşı bir hale gelir. İnsanlar da böyle şaşkı bir hale gelirler. Gerçek Allah'ın emirleri bilinmez. inançlar sapıtılır. İşte allah Teala gerçek dinin yeniden doğrultulması inşallah allah Teala arada bir peygamberler göndermiş ancak ilahi kitapları ilahi dinin gerçeğini vahid denen ilahi teciyle masra olan peygamberler düzeltebilirler ve papazlar tabi sıradan insanlar toplandılar Konstantin emriyle ve bu toplantıda papazlar grup grup oldular her grup başka bir İncil'lere başladı İncil derken sonra Konstantin'in desteklediği grubun tercih ettiği dört İncil ortaya çıkarıldı onlara göre buna gerçek İncil adı verildi e Konstantin Otoriterdi, diktatördü tabii kendisi. E, Roma devleti putperes devletti, puta tapınan bir devletti. Bu Konstantin de yetişmiş, içine gönlüne bu puslu karakter işlemiş, özellikle Eflatun'un etkisine kalmış kişiydi. Bu Konstantinin de Etkisiyle işte İncillere bazı yanlışlarda karıştırıldı. Zaten yanlış olan İncilliler içerisinde yanlışlar karıştırıldı. Fakat o güne kadar yani Konstantin'in Hristiyanlığı kabullendiği ve Hristiyanlığın Roma'nın resmi dini olduğuna, olduğu güne kadar... Hristiyan arasında böyle bir yılbaşı diye bir şey yoktu. Konstantin'den sonra aradan geçen bir iki asrıdan sonra aşağı yukarı İsa Aleyhisselam'dan 500 yıl kadar geçten sonra bu miladi takvimi Romalılar benimsediler. Daha onlara kullandığı takvimdi. Gerçekte Ağustos, Temmuz isimler Eski Rum isimleri bunlar Rum isimleri bunlar Ve işte bu Romalıların Eski'den kullandığı takvim Hastı İsa'nın doğumunu da Aralık'ın sonlarında Hastı İsa'nın tam doğduğu gün Kesin bilinmiyor Ki 20 Aralık işte 26 Aralık Hatta 6 Ocak'ta diyen Hristiyanlar bile var işte bunlar bu davan ne yaptılar? Aralıkın son haftasını Noel yortusu yapmaya karar verildi. Yani Hasisalesiandan Asher'i 500 yıl sonra hiç Hıristiyan da ilgisi olmayan bir durum ortaya çıkarıldı ve Noel yortusu diye. Noel Latince doğum anlamına geliyor yort da yine latince bayram anlamına geliyor yani bir doğum bayramı gibi ortaya bir şey çıkardılar tabi buna bir kutlama diye bunlar ve bunlar bunu bir artık dini hatta en büyük dini bayramları bunu kabullendiler şimdi şöyle düşünsek tabi her ümmetin peygamberi var. Elhamdülillah bizim peygamber Aleyhisselam Hazretleri'nde tabi doğumu peygamberimizin de. Mesela tabi bizler de peygamberimizin doğumunu tabi kutlarız. Nasıl kutlarız ama dine uygun bir şekilde Allah'ın cel-i rızasına uygun bir şekilde Kuran-ı Kerim okuyarak Peygamberimizin hayatıyla ilgili mevlid şiirler okuyarak Peygamberimizin savaşları getirerek öyle tabi bir kurtarız onu ama bir dini bayramı dönüşemez dini bayram olamaz işte Hristiyanların tabi İncilleri bozulduğu, dinlere asla yetirdiği için bir karakaya girdiler, tefkaya girdiler, bölündüler, karmaşık bir durum edinen geldi. Baktılar ki bir din diye bir şeylere yok. İşte Noel yurtusu diye böyle bir şeyi aradan 500 yıl sonra ortaya koydular. Ve önceleri Hazirin Sallehül Aleyhisselamı güzel bir şekilde almaya da başladılar. Tabi bu zaman zaman zaten bir şey ceyinden çıktı mı, yani ok yerden fırladı mı ve arabana fürene patlayıp da araba yoldan çıktı mı? Tabi ne olacaktı bilinemez. Böyle işte. E Hristiyanın da kitabı tarif oldu çok zaman zaman sonradan tekrar tekrar böyle artık papazlar kendi görüşlerini incine sokmaya yine papazların görüşüne uygun olmayan yerleri oradan kitapla çıkarmaya kalkıştılar gerçekten onların bir oyunca durumuna geldi işte zamanla bu Noel yortuları da güya onlara göre en büyük dini bayramları da dinle hiç ilgisi olmayan hatta dinin yasakladığı bir duruma dönüştü. Ve ne yazık ki günümüzde Hristiyan dünyasında dikkat buyurun Hristiyan dünyasında diyorum. Çünkü bir tek Yahudi yılbaşını kutlamaz kesinlikle. Bak, bir tek Yahudi. Bu Yahudiler ister Amerika'da olsun, Avrupa'da olsun, ister İstanbul'da olsun, İs İsrail'de olsun. Bir tek Yahudi kesinlikle yılbaşı bir şey yapmaz, bunu kabullenmez. Onun yılbaşı başkadır. Yine İslam aleminde, İslam ülkenlerde yine yılbaşı diye bilinme. Öyle bir şey bilinmez. Ancak İslam ülkesinde yaşayan işte Rumlar, Ermeniler, şunlar bunlar onların ufak tefek bir hareketleri olur. Bunun dışında İslam ülkelerinde de yılbaşı bir şey bilinmez. Şey Bu arada Çin'de, Japon'da yine bunlarda da yılbaşı bir şey bilinmez. Yalnız tabi Hristiyan dünyasında, Hristiyan dünyasında e, yılbaşı değer, e, Nur yortusu değer, Hazistan'ın doğumu değer ama haddi aşan, dinle hiç bağlaşmayan, tamamen saplık hareketleri, daha da çılgınlık hareketleri yapılıyor. Ab ne yapıldığını siz benden daha iyi biliyorsun. Önce tabii alkol, alkol. Böyle. Su gibi alkol tüketiliyor. Sonra kumar, devreye giriyor. Hiç kuma oynamayan kişiler bile yıl başlarında güzel şansını deni deni deniyor sanki aklınca. Öyle bir şey ki kader abi, şanslı bir şey. Sonra tabi hindilere kesiliyor, hindilere kesiliyor. Gerçi hindiyeti helal tabi, İslam'da da helal hindiyeti. Ama bir kişi Hristiyanların yılbaşısına tabi olmak için, onlara benzemek için bir kişi yılbaşı gecesinde hindiyetini yerse domur etinden daha büyük haram günah işlemiş olur. Ve şu gerçeğe bakalım. Müslümanların kurban bayramında kurban kesiliyor diye ortalığı karıştıranlar, güya insancıl davrananlar, hayvanları acıyanlar ama yılbaşı gelince bu kadar çılgınlıklar yapılıyor alkol su gibi tüketiliyor kopa oynanıyor o mübarek çam fidanları, taze fidanlar devriliyor, kesiliyor hindiler kesiliyor ama hiç çıt çıkmıyor böyle, çıt çıkmıyor ve ki ülkemize bulunan isimleri de İslam ismini taşıyan kişiler de inançlarını bilmiyoruz kalbini bilmiyoruz ama Türk ismini taşıyanların ne yazık ki bir söz vardır kraldan daha kralcı diye bunlar da Hristiyandan daha Hristiyan kesilerek Kurban Bayramı'nda Kurban'a karşı olanlar ama hindi kesimine gelince hiç tabi sesleri çıkmıyor bunların hoşuna gidiyor. Tabi İslam'la dinimizde yılbaşının hiçbir ilişkisi olmadığı gibi bir Müslüman eğer başka bir inançtaki kişilerin bayramını işrak ederse bu tabi ise yılbaşı olsun, istersen Nevruz olsun. Biliyorsun Nevruz'da o da eski İranlıların atışta hapı bayramıydı Nevruz böylece. Bir Müslüman Allah korusun gerek yılbaşını kutlamak için bir şey yaparsa yani yılbaşı diye evine biraz çerez alsa bile Allah korusun Hristiyanlara benzemiş oluyor. Ve buraya Peygamber Aleyhisselam Hazretleri bir kimse bir kovme topluma benzerse o da onlardandır buyuruyor Allah korusun bunun için sevdiğim kardeşlerim tabi Allah'a inanan peygambemizi seven mümin kardeşlerim inşallah teala uyanık olalım kesinlikle yılbaşı diye bir şey bilmeyelim bizim için bu normal aybaşı gibidir böyle. Aybaşı gibidir böyle bir şey bilmeyelim bunu kutlamak diye İslam'da böyle bir şey yoktur İslam'a tam zıttır, İslam'a tam bu terstir bu. Biz her zamanki günlük yaşamımız neyiz inşallah, ona devam edelim. Hatta yılbaşını birimize tebrik etmeyelim, kutlamayalım da bunu. Çünkü İslam yılbaşısı bir Muharrem'dir. İnşallah hakkında gelecek inşallah. Bir de Noel Baba diye bir saplık hareketi var. Noel Baba diye. Peki nedir bunu Noel Baba diye? şey nedir acaba? Tabii bu da Hristiyanlığın gerçek dilinde yoktu böyle bir şey. Roma İmparatoru Konstantin'in zamanında Antalya yöresinde yaşayan bir kişi varmış. Aya Nikola denilen, Aya Nikola. Aya yani onlar için aziz anlamında, yani vili anlamına geliyor onlara göre. Demek ki Hz İsa Aleyhisselam'dan aşağı yukarı 300 sene sonra, Antalya yöresinden yaşayan bir kişi. Tabi bununla gerçek yaşadığı da bilinmiyor kesin olarak. Hurafe bilinmiyor. Fakat bu Hristiyanların inancına göre orada yaşayan Aya Nikoles'indeki kişi Konstantin rüyasına giriyor. Konstantin üst subayı zindanı attırmış. Bunları idam ettirecekmiş. Bu Aya Nikola Konstantin rüyasını görmüş. Ama bunu idam etmedi demiş. Rüya tabii. Yani herkesin gördüğü rüya. Fakat Konstantin ne yapıyor? Bay benim rüyama geldi Aya Nikola diye. Onu kutsallaştırıyor sallaştırıyor. Bu Aya Nikola baya baya Konstantin'in zamanında bir ün salmaya başlıyor. Hakkında şişirilmiş, uydurulmuş bir takım efsaneler. İşte şişirliklere yardım ettiği, bacadan çıktığı, şunu yaptığı, bunu yaptığı artık hurafeler, efsaneler, masal hikayeler tabi Birbirini artık takip ediyor onlar böyle. Zaten bir şey aslını yitirdi mi, kaybetti mi her şey olabilir. Şimdi buna bir de şu açtan bakalım. Bu Ayyaniko denilen kişi yani gerçekten aziz işte, yani veli bile olsa ama bir din bir din, bir veliyle değişmez ki bu teremler. İslam dininde Müslümanlara bir değil, milyonlarca evliya geldi geçti. O kadar sahabeler, her bir evliyadan üstün sahabeler. Tabiin Hazretleri, ondan sonra gelenler ve günümüze kadar gelen. Bu da büyük Evliyalar, Hasan Basri gibi, Veysel Kıhani gibi, Rabi Hatun gibi, Abdülkadir Gelani gibi, Bahattin Naşif gibi, Muhittin Rabi gibi, tabi artık binler, milyonlar evliyalar İslam dilinde gelip geçti. Bunların her birinin Açık açık kâbetleri görüldü. Böyle. İnsan üstü, olağanüstü, kerametleri görüldü. Fakat bunların hiçbiri, bir dini bayram olarak bir sembol olmadılar. Simge olmadılar. Böyle. Bakın Hristiyan'a e gelince, demek ki aya Nikola'dan başka o dönemde onların içerisinden böyle bir keramet sahibi yetişmemiş ki tek onun üzerinde bu iş düğümlenmiş kalmış. Yoksa İslam'da elhamdülillah günümüze bile nice nice evliyalar var. Günümüze bile nice evliyalar var. Nereye gelip geçmiş böylece. Bu Aya Nikola Nikola Tabi kosan zamanında ün yapmış, hakkında işte çoğu çocuk arasında, kadın arasında efsaneler masallaşmış, efsaneleşmiş dikiş olmuş. Öyle kalmış ama. Sonra Almanya'da protestanlık başlayınca, biliyorsun Lütherist'in gibi papaz, Alman papazı artık papaya dayanamamış yani papanın baskısına dayanamamış, isyan etmiş papaya. Bu Alman papayı Luther ayrı bir bir mezhep oluşturuyor. Buna tabi protestan deniliyor. Almanya'daki pek çok Lüter'i Luther'i destekliyorlar. Hatta Kuzey Avrupa'da onlar destekliyorlar. Bu şekilde bir protestanlık hareketi Başlıyor. İşte Almanya'da başlayan bu protestanlık hareketinde bu protestan kiliseleri yeni baştan böyle Allah'ı pullayıp tekrar Aya Nikolayı Noel Baba diye tekrar böyle sahneye çıkarıyorlar. Buna bir dini sembol, dini simge. Yani dinleri kutsal bir dini sanki bir görevmiş gibi ortaya çıkarıyorlar. Tabi her sene yılbaşında onun giyindiği gibi işte külahlar, kırmızı şeyler böyle, sakallar, şunlar bunlar böylece yapıyorlar böylece. Başlamışlar. Yani bunu başlatan aşağı yukarı bin sene sonra, Risale-i Selam'da bin küsur sene sonra... Protas'tenin başlamasıyla beraber da başlamış. Ama ne yazık ki ülkemizde de ülkemizde de Noel Baba diye hareketleri var böyle Hatta bugün üç tane çürükle karşılaştım yolda. Ya bugün ya dün de herhalde galiba üç çülükle karşılaştım. Başlarına Yolda Noel Baba külah giymişler. Tabi durdurdum onları. Onları artık elime geldiği kadar bir şey uyardım, antman çalıştım onları. E Birçoğu dükkanlar bile işte Noel Baba, Noel Baba diye böylece. Peki ne oldu muhterem kardeşlerim? Bizi tutan nedir? Dindir, din muhterem bir milleti kenetleyen milletin çimantosu ancak dindir böyle. Allah korusun din giderse milletin de milleti gider. Çünkü her millete her vatan toplumunda tabi ki ayrı görüşü olanlar ayrı dil kullananlar bulunur. Ama Elhamdülillah din, ayrı olunca, din aynı din olunca bu dine bağlılık insanları din kardeşliği yapar, ırkçılığı geçer, din kardeşliğiyle ülkede bir birlik beraberlik oluşur. Şöyle Yahudilere baktığımızda bir avuç Yahudi yani bizim İstanbul'daki nüfusun Yarısı kadar bir Yahudi toplumu dünyayı yönlendiriyor modernler. Amerika'yı istik yönlendiriyorlar bunlar işte arkadaşlar. Şey. Neden? Aralarında birlik var, beraberlik var. Ama Yahudi çocukları daha anaokulundayken öncelikle Yahudi dili öğreniyorlar. Yahudi inancına göre yetiştiriliyorlar. Bugün Yahudi dünyada en katı, radikal din devleti Yahudidir. Yani bütün resmi kuruluşları, bütün siyasileri, hepsi dinleyenler kesinlikle bağlı diyorlar. bir şey yapamazlar bunda böyle işe. Tabi bizlere kızmıyoruz muhtemelenler. Kızmıyoruz ama biz neye böyle yapmıyoruz muhtemelen kardeşlerim? Biz neye böyle yapmıyoruz? Bakınız bugün İsrail Devleti'nde ve araştırdım, soruşturdum İsrail Devleti'nde yılbaşı kutlaması diye bir şey hiç yok böyle böyle. Bırakın Noel Baba'nın böyle resimleri, şunları, bunları da yani yılbaşının ismi yok İsrail'de böylece. Ama bu şekilde onları kimliğini koruyorlar. Eğer onlar bulunduğu ülkelere göre işte Hıristiyanlığın örf aletleri uyarlarsa e, barınma uyarlarsa tabi yağdırıtı bu erir gider böyle kalmaz bir şekilde böylece. Işte. Ayrıca bu Noel Baba deyince bir de gazetini almıştım aşağı yukarı on bir sene önce. Bir konu o zaman hoşuma gitmişti. Almıştım. Size i̇şte bunu nakledeyim. Önce tarihini vereyim. 21 Aralık 1993. 11 yıl önce gazete Milliyet o gazetede bir yazı görmüştüm. İngiltere bulunan bir başpiskopos İsmail'de davetti galiba Herhalde Durukan kilisesinde şeydi. Orası unutmuşum biraz. Yalnız kesin bildiğim Milliyet'in gazeteleri kesin tarih veriyorum böyle. 21 Aralık 1993 Milliyet gazetesinde bir İngiliz başbiskopos. Bakın ne diyor başbiskopos? İncil'e karıştırılan İncil'e sonradan sokulan Noel Baba ile ilgili sözler bunlar birer peri masalı Bak Mustafa, ben demiyorum buna kim diyor bunu İngiliz Başbiskopos bak size kale görüyorum böyle gazetenin tarihini verdiğim ot gazeti arayın bulun o gazete de İngiliz Başpiskopos yani psikopos da başpiskopos olmuş kilisede. Bu ne diyor? İncile sokulan Noel Baba ile ilgili sözler birer peri masalı birer efsane hikaye yalan bunlar diyor. Bunların İncile, dinle aslı yok diyor bunların. Bunlar bir halkta uydurulan peri masalları, efsaneler, masallar, hikayeler bunlar böyle diyor. Bu, baş bisikopasyon, yalnız bu görüşünde almak. İngiltere'de bulunan bir uçak kiliseler, bunu destekliyorlar. Evet, doğru söylüyorsun diyorlar. Bu diyorlar, Hristiyan'da olmayan, İncil'de olmayan, sonradan ilave edilen bir takım peri masalları, efsaneler, hikayeler asılsız, eskisiz, kanası şeyler veriyorlar. Ve günümüzde İngiltere'de hatta Hollanda bile öyleymiş, Noel Baba ile ilgili ne bir reklam yapılıyormuş, ne bir gösteri yapılıyormuş. Yani bir nevi Kilise orada yasaklamış bunu... ...İngiltere'de bakınız. E bugün... ...İngiliz... ...kiliseleri de... ...baş psikoposları da... ...bunu kabul ediyorlar ki... ...Noel Baba diye bir gerçek yok... ...diyorlar. Uydurma peri masalları gibi... ...efsane hikaye gibi... ...İncil'e sokulmuş, Gülistan'a sokulmuş... ...asıl yok diyorlar... ...ve kilise bunu İngiltere'de yasaklıyor Noel Baba'yı. O yüzden tabi ne yazık yani tekrar tekrar ne yazık diyorum ki ülkemizde Müslümanım diyen Allah'a inanan kişiler Noel Baba giysilerini satıyorlar. Nasıl satarsın sen bunu? Böyle bir bağlı inanca sapı inanca nasıl alet oluruz? Oradan beş an parayı bir çıkaramayacak para moca derden sen nasıl inancın taviz verebilirsin? Der. Ama tabi bazı yayın organları, onların karışamıyorum. Neden? Onların mutlaka bir art diyeti var tabi onların. Böyle. Başka. Ama bazı saf Müslümanlar da böyle ufak menfaat için, gösterilmiş için Hatta çocuğunu alıp giysi getiriyor. Noel Baba diye ben işte İşte tabi Allah korusun bu yılbaşı geceleri Noel yortuları Noel Baba gibi bu, bu gösteriler gerçekten Hristiyanlıkla bir ilgisi yok. Gerçek İncil ilgisi yok bunların. Tabi bunlar din dışı sonradan uydurulan, ilave edilen ince karıştırılan bir takım safsatalar, hikayeler, efsaneler, asıl şeyler. E tabi bir din aslından çıktı mı bir din, artık önüne gönülü bozar tabi. Önüne gönülü bozar, onun gönülü bozar. E günümüzde Allah korusun ince artık azıtmış şekilde. Güya peygamberleri anlayacaklar. Onun doğumunu anlayacaklar güya. Nasıl anıyorlar? Alkol, kumar, danslar, sazlar, cazlar, çılgınlıklar böyle. Çılgınlıklar, kadın erkek bir arada. Bu hangi insanlığa sahip? Hangi dine sahip? Hz. İsa Aleyhisselam gelse, görse buna ne yapmaz? Kıca bunları açar. Dereşe. Allah bundan haşa razı olur mu bundan böyle? Olmaz tabii ya. Bir de onlara göre bu çok kutsal bir şey bu. Ne diyor Amerikan başkanı? Iraktaki direnişçiler yani vatanını koruma çalışanlar, işgalciler koruma çalışanlar Amerikan Birliği'ne bir baskın yapınca ne diyor Amerikan başkanı? Efendim işte Noel Yordosuna mı bunu rast getirdiler? Bu neye beklemediler? Peki ama sen niye öyle yaptın? Ey Amerikan Başkanı sen niye yaptın ya? Mübarek Ramazan gecelerinde, mübarek Kadir gecelerinde, bayram gecelerinde sen ne yaptın? Felüce'de bütün insanlara katlettin böyle. Kadına çoğu şey katletin onlara böylece. Havadan bütün bomba yağdırdın böylece. Peki sen niye İslam'ın şeyini sayı göstermiyorsun? İşte muhterem sevgili kardeşlerim, eğer kendimize gelmezsek kendimize gelmezse Allah korusun bu din nevzübillah teala böyle bozulursa ne milli dirliğimiz bütünlüğümüz kalır ne vatan birliğimiz kalır ne de Allah korusun memleketimiz kalır muhtemelen kardeşlerim böyle. şimdi gelelim işte, bir de Hristiyanlığın durumuna biraz da. Allah Teala bir Kore Kerim'inde az evvel az etmiştim. Önceki bir din bozulduğu zaman, kitabı kaybolduğu zaman, aslı getirdiği zaman Allah Teala arkadan başka peygamber gönderir. On düzeltir. Ya da Allah Teala Yine bir hükümden Meryem koyar. Meryem başlayıp yeni kitap gönderir. Bugün tabi Yahudilik de bozuldu. Tarif edildi. Asrını yitirdi. Yani Allah korusun bir böyle. Yani Yahudi de Hristiyan dünyası da. Böyle işte. Yani Hristiyanlık adına Yahudilik adına yani güya dinleri adına Allah korusun canavarıştan derim de kana doymuyorlar böylece. Şey. Nasıl daha fazla da insanı öldürür diye çalışma yapıyorlar bunlar, şey yüzüne çalışmıyorlar bunlar böylece. Bunu yapıyorlar böylece. Şey. Ede hangi din buna müsaade eder kebalece? Şey. Hangi din buna müsaade eder buna böylece? Şey. Tabii arkadan peygamberimiz geldi. Allah Teala peygamberi gönderdiği Allah Peygamberimize yeni kitap Kur'an-ı Kerim verdi, verdi. İşte gerçek din bu dedi Peygamberi de böylece. Bu iş Allah tarafsızı buluyor Kur'an-ı Keriminde. Ali İbran, ayet 19'da. Es-i -e Billah. İnne din indallah İslam. Allah tarafsız diyor ya. Allah dinde din ancak İslamdır. İnne din'e, inne kesinlikle din, hak din gerçek din, in Allah katında bakınız. Evet görüşüne göre hayır diye fadilleşir. İn Allah katında hak din gerçek din nedir? El İslam ancak İslam dinidir. Evet hanım herkez dinlemedi eder hayır ortak E bugün Hristiyan dünyasında biliyor ki incelleri karma karışık oldu böyle şey. Işte. ilk bir başta bir arayış ondan sonra devam etti etti etti hala devam ediyor böyle Hala bazı ilave ediyorlar. Çıkırıp ilave ediyorlar böyle Uymuyor çünkü zamana. Eski papazın görüşü başka, bugünkülerin görüşü başka tabi Dünya görüşleri başka değiştiriyor hata bunlar bunu bunun için allah Teala son peygamber gönderdi bir peygamberin hak peygamber olduğu ancak mucize ile bilinir gelen bir peygamber hak peygamberim diye davada bulunuyorsa eğer mucize gösterilmezse tabi yalancıdır sapıktır sonra kuran Kerim'e baktığımızda yani bugünkü şu dünya olaylarına baktığımızda gerçekten hak din İslam'dır. Son hak peygamber ancak Peygamber Aleyhisselam Hazretleri ve son ilahi kitap Kuran-ı Kerim'dir. Şimdi bir de günümüzde Hristiyanların İnancına bakalım böyle, karşılaştıralım. Bugün Hristiyanlığın inancına göre, yani Hristiyanların temel ilki inancına göre, dünyaya gelen her insan günahkar olarak geliyor onlara göre bakın. Ne tövmedi mi? Ne tövmed. Hristiyan inancına göre dünyaya gelen, doğan her insan dünyaya günahkar geliyor onlara göre. Neden mi? Babamız Adem aleyhisselam adetleri cennette Allah istersen ediyor onlar. Günah işledi. Oradan cennetten kovul çıkarıldı. He, Sonra onun günahı bütün insanlara yansıyormuş yansıyormuş ve bütün insanı dünyaya günahkar geliyormuşlar. Peki Kur'an diyor buna? Allah ne buyuruyor buna? Allah tabiriyor Mevlamız. Bismillah. Vela tezcilü vaziretim vizre uhrah. Bir günah yüklenen kişi kesinlikle baştan günah yüklenmez. Her günah yüklenen kişi ancak kendi günahı yüklenir, ancak kendi günahından sorumludur. Hiç kimse baştan günahını yüklenmez, Ondan sonra mı değildir. Şimdi bu Hristiyançılığının bakınız yanlışlığını böyle sabıktına bakalım. Hristiyanlar Nuh anasını inanıyorlar Peygamber olduğuna. Hadi İbrahim anasını inanıyorlar Peygamber olduğuna. Birçok peyin anıyorlar Peygamberlere. Peki? Adam aleh samsura gelen bütün insanlar ası İsa'ya göre kadar yanlara göre insanlar dünyaya günahkar geliyorlarsa Nuh aleh peygamber de günahkar mıydı? Hadi İbrahim aleyhisselam da günahkar mıydı? Hadi Musa aleyhisselam günahkar mıydı? Peki sonra ne oluyormuş? Güya bakınız onlara göre Haşa Allah Teala İsa'yı İsa göndermiş. Yani Haşa ona oğlunu Allah göndermiş. İşin insana günah affettirmesi için benlece. Ve yine onun inancına göre Allah Teala Haşa oğlu Hz. İsa'yı çarmığa gerdirmiş, işkenceyle öldürtmüş. Nedem? İnsanlara günah affettirmek için. Teammle Buna kargalar bile gülmez mi? Değil mi bana ben? Gülmez mi ya kardeşe bakanlarız. Bak Kur'an ne diyor? Günah olan kişi ancak kendi günahını yüklenir. Ondan sorumludur. Kimse başlarının günahından sorumlu olmazlar. Hazreti İbrahim babası Azer. Kutperestli bakanlarız ama oğlu peygamber oldum tembiler Nuh Aleyhisselam'ın oğlu Kenan kafirlere gitti babası peygamber böyle Bir bağlısı yok bunlara bu şekilde böyle şey. sonra bakınız haşa bakınız Allah Teala haşa sanki insana affedemiyor Allah Teala affedemiyor sanki bak Allah insanların günü affettirmek için Saşa oğlunu göndermiş de dünyaya onu çarmaya girdirilmiş işkenceyle ödürtmüş oğlunu haşa insaf etmek için. Evet bugün Hristiyan dünyası gerçekten teknoloji, bilimde maddi olarak bizi ilerliyor şu anda. Ama Allah bilemiyor Celsa'lı. Allah kim Celsa'lı? Rabbül Alemin bakınız. Allah geleceği Rabbül Alemi. Allah yan dünyanın Rabbi değil ki. Dünya bağımsız değil ki. Adı güneş al götür, dünya hayat olur mu? Yıldızı al hayat olur mu dünyada? Allah Rabbül Alemin başa işe. Allah bütün alemlerin de Rabbi, yaratıcısı. Bütün alemlerin de Önce yedi kadar gökler var bakkımız. Bu kadar galaksiler var, galaksiler. Bir de ışığı gelmeyen yıldızlar var. Bir samanyolu galaksi var, biz onu görebiliyoruz. Ben. Dünyanın çevrenin samanyolu galaksi var. Bu samanyolu galaksi o kadar büyük ki, o kadar büyük muhtemelen padişlerim. Bunun çapı yüz bin ışıklı bakın çapı 100.000 ışık yılı bakınız. Işık saniyede 300.000 kilometre gidiyor bakınız. Yani ışık yüzüyle bir şey dönse dünyanın çevresinde bir saniyede 70.000 defa dönecek bakınız. İnsan ışık ile güneşe gitsin 8 dakika sürüyor. 8 dakika yiyorsa güneşe gider bakınız. Bakınız, insan dünyadan 8 dakikada güneşe gidebiliyor. Düşünün ki, bu samanyanın, galaksilerin çapı 100 bin ışık yılı. Aklı hayal olmaz böyle. Şey. Ama ondan daha çok bir galaksiler var böyle. İdkal gökler var O kadar galaksiler var böyle. O kadar büyük mü, büyük mü? Büyük böyle. Şey. İdkal gökler. Bir denge var, düzen var. Bir de bağlı bunlar hepsi birine bağlı böyle, çekim gücüyle böyle. Ondan sonra sidre-i başlıyor böyle. Bir dakika, gökler hiç kalorun yanında böyle, sidre-i var böyle. Işte. Ondan sonra ne alem ne alemler var böyle. Işte. O kadar melekte var ki göklerde, sidre-i arşta, cennetlerde o kadar melekte var ki Bunların büyük sayısını ancak Allah Teala Allah ile ek var var Mevlamızın şey. Bakınız o güzel Mevlamız bu galaksiyi yaratan. Bunları yönlendiren, gelecek gönderen Mevlamız. Bu alemlere baktığımızda hayalen dünya ne kalıyor burada? Dünya bir zerre olamaz ki. Yani bırakın alemleri bir galak dünya bir nokta bir zerre olamaz böyle şey. haşa haşa bakınız yani sanki Allah göre güç mü ki yaşayan bir avuç insan de avuç insanlar asli bir avuç toprağa bakınız toprak insan yazıyor böyle şey. toprak dönüşüme giriyor böyle Allah'ın Celle koyduğu düzen içerisinde bevlamızın yuhi ismiyle Toprak, atom elementler böyle. Allah'ın da hayat veriyor, yağmurlar yağıyor, çözümleniyor. Önce bitki küktör emiliyor, bitki seyahate geçiyor. İnsan yiyorlar, i̇şte insanlar kan oluyor, hücre oluyor, ürün oluyor, devlete atılıyor, insan dönüşüyor. Ama sonra tabi yine yaşlanma, ölüm, çürüme olayı toprağa dönüşmem. Haşa sanki Allah'ta aciz affetmekten muhtemelen böyle şey. Yani bakınız ne kadar böyle yanlış ne kadar sapı bir görüş böyle şey. Allah'ta bilememe. Şu alemleri şu evreni kanadı bilememe böyle şey. Bir de evrendeyince yalnız tabi bu maddi yeni bir yeni alemlerin bir de. Bir de maddiyatiz alemler var. Nasıl insanda bir ruh var. Ruh madde ötesi. Melekler var. İşte madde alemin madde ruhu melekler. Daha nice alemler var böyle. Madde ötesinde allah Teala Mevlamız hepsinin Rabbi. Elhamdülillah. İşte ne diyor zavallılar? Adem babamız günah işlemiş, işe diyor. Hata etti yani böyle. Hata etti. Tabii cezasını gene çekti dünyada. Cennetten çıkarıldı. Dünyaya indirildi. İndi, dünyaya indirildi. Ama tabi Allah'a tamam bir ismi var. Tevvap. Allah tevbi kabul ediyor. Allah Teala affet için Mevlamız. Adem babamız secdeyle kapandı. Göz döktü. Ağladı. Allah Tevbi'yi yalvardı. Onları affetti. affet. Tabi onun gibi herkes affedabiliyor Ebelece. Onun günahıdır. Şimdi şurada bir konu geçti. Hıristiyanlara göre aşağı hastaysa Allah'ın oğlu diyorlar. Onlara göre ebelece. Peki bu inanç nedir? Ne diyor Kur'an buna? Tabi Allah-u Teala Peygamber e göndermiş. Allah-u Teala Kur'an göndermiş. Neden? Hıristiyanlığının bozuk yönünü düzeltmesi için. Allah ne büyük kuran Kerim'de bu konuda Maide suresi ayet 73'te Lekad-ı keferellezine kalu Lekad-ı keferellezine kalu şu sözü diyediler kafir oldular inkarcı oldular mümkün oldular ne derler onlar? İnnallâhe Salisi selase Bunu diyenler. Yani Allah, üçte üçüncüsü Yani onunla inancına göre tesis diyorlar. Üçleme diyorlar da? Haşta bir Allah diyorlar. Hasıysa Allah'ın oğlu. Ona da uluyet, ilahlık veriyorlar. Bir de kutsal ruh diyorlar. Üçleme yapıyorlar. İşte bu üçüncüsü Allah diyenler Allah'ın bu Kur'an-ı Kerim'inde "La kalu ilaha bark" İşte Allah üç, üçüncüsü diyenler, kutsal ruh, haç İsa'yı da Allah'ın oğlu diyenler, onu ululaştıranlar da velanbürüyor. Onlar kafir oldular, küfre gittiler, Mümkün oldular ve hakikaten mevlam şiraya buyuruyor ve mam ilahin illa ilahin vahid ve mam ilahin illa ilahin vahid hayır başka ilah yoktur ancak ilah biridir o da Allah'tır Rabbül Alemin'dir mevlam bir tabi bu ayeti kerime Kur'an Allah bunu özetliyor onlar ama inansın inanmasınlar kendine bilirler tabu kuş maşede ortaya çıkacak. Şimdi bir de akıl mantık yönünden baktığımızda. Muhtemelen. Ne diyorlar bakınız? Allah Teala diyorlar, insanların günahını aff ettirmek için diyorlar, oğlunu İsa'yı gönderdi, onu çarmıha gerdirdi, işkenceli öldürttü insanı affetmesi için diyor Allah. Şimdi şe düşünelim akıl mantık yönünden bir kuş, bir kuş yuvada yavrusu çıkmış. ana kuş da yuvada. O anda yırtıcı bir kuş gelsey yuvaya, bunun yavrusunu kapmaya ana kuş ne yapar diye böyle ana kuş çırpınır, bağırır, yani kendine felakete atar, kendi ölümü atar, yavrusunu kurtarmaya çalışır. Bunun gibi tavuk da böyle, kedi de böyle, bütün canlılar bunun gibi böyle. Şey. İnsan tabi daha iyi bundan böyle. Şey. Bir insan da ne yapar? Bir insan da evladını kurtarmak için kişi canını feda eder. ki canını feda eder, evladını kurtarmak için. Haşa değil mi? Haşa. Yani allah Teala oğlunu çağma gedirecek mu? mıdır Allah Sonra ne diyor Allah Öldü diyor Allah ﷻ Allah öldür mü? İlah öldür mü ya böyle. Nasıl ölür bu şekilde belleşe? Öldür mü Sonra dirilmiş köy kalkmış belleşe. Kim dürtetti? Kim kaldı? Hemi arştanı Allah'ın o diyorlar. Yani aynı uluyet olması gerekiyor. Tabi aslan yavrusa ne vardır? Ana aslanda ne varsa aynı özelliği yavrusuna vardır derler. Kuş da bunun, insan da bunun geleceği. Her şeyin yavrusunda onun özelliği vardır derler. Maşallah tabi oğlu olamaz. Allah yaratıcıdır. Yarın olmuyor ne geçecek böyle akşam böyle. Yoksa tüm mümkün varışacaklar böylece. Neden tek oğlu olacak aşağı böylece? Yani bakın ne kadar saçmalık, ne kadar saçmalık bir böylece. Hatta Mevlan buyuruyor onlara Hazreti İsa ancak resüldür. İlla resül. kadı halet min kabir resül. Öm siddika yani, Hazreti İsa ancak bir resül peygamberdir. Ondan önce de çoğu peygamberi gelip geçti. Annesi Maryam de siddika. Yani sadakate Allah bağlı kişidir. Arkada böyle şirabıyorum mühterime. Bakın, burası çok insanı etkiliyor. Kana ye külani taam. Kana ikisi idiler. Annesi Meryem de oğlu İsa da şamıda terirdi. Ye külani taam yemek yediler dam. Yani Yemen'e yaşayamıyor. Bakın, su içecek, yemek yiyecek, hava iste olacak. Sıra geçecek tuvalı bunları boşaltacak. İlah olur mu o böyle. Melekler bile iyi bir şeymiyorlar. Melekler bile, nurdan yaratan melekler bile, onlar bile havayı solunmaz melekler. Dur onlar böyle. Melekler bir şey yemezler, içmezler. Onlar da cinsiyet yoktur melekler böyle. Melekler bile bu haldeyken, haşa hem Allah'ın oğlu diyorlar, bak Mevlam onlar örnek görüyor, kâna yekülâni ta'am. Ama yemek yiyorlar. Yemeğe muhtaç. Rızka muhtaç. Canım meyve istiyor, bekle meyve mi geçtiyorum Kim yapacak bunları aşağıya be ya? Sen kimsin bu şekilde böylece? Bir de sevgili kardeşlerim yine yani Hırsiyanlıkla ilgili Katolikler'de günümüzde tabi daha önceden bütün Hristiyanlara bu kapsaydı bu konu. Papa denen kişi. Görüyorsun Vatikan'da bir özel devlet orası günümüzde de. Katoliklerin ki daha önce de Katolik vardı. Papalık vardı Hristiyan aleminde. Hristiyanlara göre Papa Günahsızmış. Günah işlemezmiş. Papa yanılmaz, hata etmezmiş bakın efendim. Nasıl sor? İnsan değil mi papa? Nasıl insan? Vay papa seçiliyor, kardinal mezunu seçiyorlar. papa ol başım. Geç bakan bey diyorlar Bu neymiş? Efendim papa yanılmazmış, hata işlemezmiş. Ne yaparsa mutlaka doğru yaparmış. beriçi. Günahsızmış böyle basunmuş yani böyle Halbuki ne diyor Kur'an bak Ne diyor Kur'an-ı Kerim? Mevlamız buyuruyor peygamberimize, Kur'an'da peygamberimize. Bismillah. Ya eyyühen nebiyyü limet harrımı ma ehallallahu lek. Bak Allah buyuruyor peygamberimize. Ya eyyühen nebiyyü Ey nebiyim, peygamberim, Resulüm, limetu tu harrimi ma ehelle Allah'ın sana helal kıldığını, sen niye haram kıldıyorsun kendine, ne hakkın var? Yanlış yapıyorsun bakınız Bir hatim-ül enbiya. Tabi her şeyin sonu, hepsini kapsıyor kardeşe. Peygamber'in son peygamber, insanlığa gönderilen Son peygamber peygamberi. Bakınız peygamberimiz de hata yapabiliyor. Hı. Yanlış yapabiliyor. Belirdeki esirle konusunda peygamberimiz hata ettiğini Mevlam bilirdi. Yalnız şu var tabi peygamberlere vahiy geldiği için peygamber hatada bırakılmaz. Şey. Evet peygamberler masumdur. Yani peygamberler günah işlemezler. Ama bir hata yapabilir peygamber. Yapabilir. Ne var? Onlar vahiy geldiği için peygamberlere hemen meylem vahy gönderir, düzelttirir. Bir peygamber bile hata yapabilirse, küçük bir hata yapabilirse ne olmuş günümüzdeki papalar ne olmuş? Bak papalarına. Efendim, papa günahsızmış, hata yapmazmış, Papa ne yaparsa yerinde doğru yaparmış. Peki buna bir örnek verelim şimdi. Böyle oluyor mu bu? Biliyorsun bir İtalyan fizikçisi vardır. Galileo diye. İtalyan bilim adamı modern fiziğin kurucusu. Yani Hristiyan aleminde, Avrupa'da hatta dünya çapında bir bilim adamı kendisi zamanında Galileo bu Galileo tabi bilim adamı fizikçi bu ne yapıyor bilimsel olarak inceliyor dünyanın küre şeklinde olduğunu dünyanın döndüğünü Bunu bilimsel olarak bunu kanıtlıyor açıklıyor peki ne yapıyor zamanın papası Onlara göre, Hristiyanlara göre dünya teftiş şeklinde düz ve boşluk değil. Yani bir yapışık. E, Galileo tabi bilimsel olarak bunu kanıtlamış iyice. Nasıl inansın ki İncile? Evet, İncili yazmışlar. Gerçi İnci tabi yok tabi böylece. Ama sonradan babazlar inanmışlar kendi görüşlerini İncil'e geçirmişler. Dünya efendim tepsi gibi ve dünya bir oturmuş boşta değil dünya. Galileo tabii ne yapıyor? Açık bir fikrini dünyanın top şeklinde olduğunu, döndüğünü. Ne yapıyor zamanın papası papa? Yani hata işlemeyen, yanlış karar vermeyen, ne yapsa doğru olan papa. Onlara göre. Vay diye sen misin diye Hristiyan dinine karşı gelen. Seni inceye karşı gelen efendim bu Galileo'yu aforus etti, aforus. Yani lanet dedi. Hristiyan da bunu çıkardı, lanet etti bunu. Papa hıncını alamadan bakınız. Ne yaptı? Bu Galileo'yu bilim adamını zindana attırdı o dönemde. zindana. Ve bu Galileo zindanda. Son zamanlarında ilk gözde de kör kapandı. Kör olarak, hasta olarak böyle çok çir çekerek zindanda öldü. Suçu ne? Dünya dönüyor dedi. Bilim bunu söylüyor böyle. Dedi böyle. Bak, papa ne yaptı? Güya hata işlemez Papa. Papa her şey yerinedir. Ne yaptı o günün papası? Bunu aforoz etti. Müebbet hapse. Zinan'ı attırdı ve Galileo Zinan da öldü. Hem gözleri kör olarak hastalığı çekerek çok peşik öldü kendisi. Peki sonra ne oldu muhtemem kardeşlerim? 1992 yılında yani bundan aşağı yukarı demek ki 12 yıl önce bakınız. Bundan 12 yıl önce bugünkü Papa, Jean Paul denilen Vatikan'ın başkanı bugünkü Papa ne yaptı? Efendim işte Galileo... ...samimi Hristiyandı... ...işte güzel bir Hristiyandı... ...şu bu derken böylece... ...onu affetti Papa, ...onu affetti... ...peki şimdi bir çilişki başlığına bakınız... bugünkü papa... ...affediyor... ...Galileo'nun... ...Hristiyan'a çıkmadığını... ...lanetlenmemesi gerektiğini... ...onun... ...gerçek Hristel olduğunu söylüyor... O gün papa sonu afer üzeri lanet diyor. Dine çıkıp da kafi yani böyle. ediyor diyor? Bir. İkincisi arada geçen bir zamana bakalım. Ne aradan zaman geçti? Galileo biraz 40 yılında öldü. Aradan 350 yıl geçti bakarız. Yani Galileo'nun ölümünden aradan geçen zaman tam 350 yıl sonra Bugünkü Papa onu affediyor. O gerçek Hristiyandı diyor. Peki, önceki Papa bunu afarız etti. Ondan sonra gelen Papalar da 350 yılda yani 35 yıl Papa değilse 10 Papa eder. Tabii belki 20 Papadan geçti böylece. Onların her biri de ne yaptılar? Galileoşi'nin afarızda kalmasını tasvip onardırlar bugünkü Papa öyle değil dedi böyle yani ne oluyor bu demek ki bugünkü Papa zavallı bir nevi raba veriyor Allah'a karşı yani böylece yani mahşerde yakalırken sanki raba veriyor muhtemelen böylece işte sevgili din kardeşlerim bakınız yani Hristiyanlı böyle çelişkili böyle karmaşık böyle bir olay kendi kendilerine istedikleri cennete koyacaklar. Hatta cehennetten parçalar atacaklar kendi kendilerine. Evan'ın işte günah çıkaracaklar. Hatta yine Katolik inancına göre din insan kendi Allah affetremez. Günahkar kişi ne yapacak? Papaza gidecek. Ancak papazı affedebiliyor bakın İslam ne diyor? Allah ile Kur'an'a kimse giremez insan. Giremez. Bir insan günah işlemiş ne olursa olsun. Yalnız tabi eğer kul hakkı varsa, kul hakkı varsa ne gerekiyor? Kulla helalaşma gerekiyor. Ama kul hakkı yok da kişiyle Allah arasında günah işlemişse kişi ne yapacak? Kendi böyle Allah yalvaracak. Ya Rabbi ben senin kulunum. Sen benim Rabbimsin. Sen beni yarattın. rızkımı sen veriyorsun. Sana döneceğim ya Rabbi. Beni affele diye Allah soracak yaptı. Teammül'e bakına. İslam'ın değil mi? Aracı istemiyor ben. Efendim, hacı, hoca, şu bu araya girmeyecek. Bak bu Teammül Kul Allah yalvaracak böylece. Onlara göre hayır insan günah işleyen kişi kendini affede olamaz. Ancak bunu babası affedebilecek. Katoliklerde tabi bu inanç. Yine buruyor meramız mücerremler İslam dinine ilgili olarak semilla ve men yebteghi İslam dinen bir insan İslam'dan başka din arayışına geçerse bak melam buruyor ve men herhangi bir kişiye yebteghi arar talep ederse Galis tam dinen İslam başı bir din. Şimdi dinler arası bir diyalo diye bir şey araya gelecek. bu diyalo aslında ne anlama geliyor? Yani bir karıştıralım biraz bunları. Biraz karıştıralım biraz bir şey yapalım bu şekilde. O zaman Allah din olmaz ki, bu terim karıştıra. Allah din olmaz mı Eğer İslamın konu her bir hafta değiştirirse o Kuran olmaz ki o zaman böyle o değişen kısım. Ama tabii Kur'an Allah'ın korumasında. Allah'ın korumasında. Kur'an-ı Kerim. Mevla'm bize buyuruyor bunlara. Hicr suresinin ayet 9'da Mevla'm buyuruyor. Kur'an-ı Kerim indirdik ve inna lehu'l hafizun Mevla'm diyor. Ve inna lehu'l hafizun. Onun koruyucu biz Mevla'm diyor. Kur'an özel Allah'ın korumasındadır. Neden? Araka'dan başka peygambere gelmeyeceği için, düzeltmesi için Kur'an, Allah'ın korumasında. Tabi gerçek İncil'i Allah kelabı yedi ama arkadan başka peygamber geleceği için, o Allah'ın korumasında değildi. Kur'an Allah'ın korumasındadır. Ve Mevlan buyuruyor kim ki haşa İslam'dan başka bir ararsa felen yugbele hü. ondan o kesin olarak kabul edilmez. Ve hükümefra hasirin o kişi büyük güna girendir, üstüne kalandır, bir buyuruyor. Şimdi muhteremler, günümüzde bazı kişi veya kuruluşlar, Hristiyanlarla işte Yahudilerle bir diyalog diye böyle şey. Peki bunu neden acaba gerek görüldü acaba bugünümüzde? Neden görüldü acaba? Ne diyorlar? Işte İslam hoşgörü dini, tamam. Peki bugüne kadar bu hoşgörü yok mu Müslümanlarda? Yani onlar yine din mi aramaya çıkıyor? Eğer haşa İslam'da hoşgörü olmasaydı, Allah'ın Kitabında, İslam'ın temel diğer inançlara göre hoşgörü olmasaydı. Bugün yeryüzünde Nebi Yazi kalırdı, Neysen kalırdı. İslam'ın en güçlü dönemlerinde Kudüs'ün fethinde, Şam'ın fethinde İstanbul'un fethinde bütün bu fütuhatlarda bir tek kiliseye dokunulmadı. savaşta işrak etmeyen bir tek papaza, haama dokunulmadığı Fatih Mehmet Hazretleri İstanbul'u fethettiği zaman o günü Fener Patriği Fener Patriği Fatih'in yanına geliyor ayaklarına kapıyor Fatih'in hayatının başlamasını rica ya Fatih kalk eğilme kalk dikiyip dedi sen din adamı senedin git kilisene gidedi kesin kilisin başına geçtim oktanamda senin dinin serbestsin bakına. Eğer Fatih isseydi, Fener Fatihlikliğini yıksaydı, Fatih'i asla keseydi, Rumlara baskı yapsaydı, soykırımına kalkısaydı ona kim bir şey sorabilir ki Fatih'e? Kim sorabilir ki böyle şey? İslam dini, diğer dinlere karşı da hoşgörülü Olduğu için ne oldu? İslam ülkelerinden bir tek gayrimüslim kaçıp başka sırmadı bakınız. Abbasi döneminde, Emmebi döneminde, Sevcika döneminde, Osmanlılar döneminde. İslam ülkesinden bir tek gayrimüslim kaçıp da başka sığırmadı. Aksi oldu ama. Başka yerde başı görenler ne yaptılar? kanadan kanalından sığındılar. Neden? İslam hoşgörü olduğu için bu şekilde. Tabi İstanbul'da, hatta İstanbul ülkede her birinde ne yapıyor Müslümanlar? Yan yana, Komşusu Hristiyan'dır, Rum'dur, Ermeni'dir, komşulu yaparlar, alışveriş yaparlar. Verdi ki şimdi var bu şekilde. Ne diyor bizim dinimiz? löküm böyle. Tam senin dinin bu şekilde, benim de bu şekilde. tabi gerçeği söylemek gerekiyor. Allah'a emanet tebliğ etmek gerekiyor. Ama zorlamak yok böylece. Güzellikle, tatlılıkla akıl mantıklı alacağı bir şekilde İslam'ı tebliğ gerekiyor. Ama zorlamak yok böyle. Baskı yapmak yok, kızmak yok, bağırmak, çağırmak yok böylece. Sen bilirsin. Gelmesen Leküm dinüküm hiriyeti. Sen dinin senin, benim dinim benim. Ben sen dinine karışmayacağım, sen benim dinime karışma. Peki ama karışıyor muhtemel kardeşlerim? Onlara karışıyor Allah, karışıyorlar böyle. İşte misyonerlik faaliyetleri ile İslam ülkelerinde okulda aşarak okullarda. Müslüman gençleri Hristiyanlaştırma yoğun faaliyetleri, yine Yardım Kurulu altı, adı altında muazzam yoğun misyonlu faaliyet, Hristiyanlaşma faaliyetleri böylece, hele günümüzde özellikle Amerika tarafından muazzam bir katı şekilde bir Hristiyanlık Hristiyanlaştırma faaliyetleri var böylece. Ve bunlara bunlar göz önünde iken mutlaklar. Ne yapıyor bazı Müslüman kardeşlerimiz? Ee evet, onlar bir diyalog yapacağız. Hoşgörü. Peki ama önce bu işi bıraksın bakalım onlar. Bu milliyetçiliği bıraksınlar, İslam düşmanlığı bıraksınlar, İslam'a saldırmasınlar, İslam'ı terör diye algılamasınlar. Önce karşı bir karşı şey beklene bakalım onlardan. Sonra bu diyalog meselesinin kaynağı nereden geldi muhteremler? Nereden geldi böylece? Yani bunu Müslümanım hatta bunu? Hayır, hayır muhteremler. Yani herkes bunu biliyor ki böylece Vatikan'da kez planlandı ve Papa istediği kişileri oraya davet etti Davet etti bu şekilde. Yani Papa diğer İslam ülkelerinden tabi araştırı bunlar. Ajanlar ele bele, istifa araştırdılar. Kimlerden yararlanabilirler? Kimlerin bir çevresi bir etabı var? Bunların ne yaptı bunlar? Vatikan davet edildiler. Papa ile özel bir gizli görüşme yapıldı. Tabii ne karar verdi bilemiyoruz. Ama bunu başından papalık, kadralar, meclisinin aldığı karar, yürürlüğe kondu. Neden? Şimdi misyonerlerin verdiği rapor vardır Vatikan'a Müslümanlar Hristiyan deyince bizi kabul görüyorlar, gavur diyorlar bizi korkuyorlar. Önce Hristiyan da bir hak cinadı ne olduğuna kabul ettirelim diye berişe. Amelar ne buyuruyor? Allah dininde hak din gerçek, din ancak İslamdır. Bugün onlar hak din değil muhteramdır. dinler böyle. İnşalar da şirk görüyor berişe. Bakınız. Üçleme var. Allah bir ceca alıyor böylece. Bu şekildeyken onlar misyonu faaliyetine devam ediyorlar. Baskı yapmaya devam ediyorlar. İslam'ı terör görüyorlar. İslam'a saldırıyorlar. Efendim hoşgörü. Hoşgörü onun sınırı yok mu? Bunun sınırı yok ya böyle. Tamam komşu elinde oturuyor barışmam tabi. Ama gelip komşum bir evin temelini kazma başlarsa o zaman hoş gelip, bu hoşgörülük getirmez bu Onlar İslam'ın temelini kazıyor muhtemeler. Hristiyanlaştırma faaliyetleri muazzam çalışıyorlar. çalışıyorlar. Ne diyor bazı Müslüman kardeşlerimiz de efendim diyalog diyalog. Mübarek sen Müslümansan bu diyalog? Başım böyle bir gücüm ve imkanlarım var. Sonra ben şöyle aklıma geliyor muhtemel kardeşlerim, bu Hırsyanlarla yağdülerle İslam dini adına diyaloğa giren kişi yetkiyi nereden aldı acaba? İslam bir evrensel din. Yani Türkiye ile bağlamıyor ki bu. Senin kimliğin varsa bu hak yetki veren kim böyle bir şey? Haşleşsen peygamber misin? Sana vahim geldi aşağı böylece? Kiminle istişare ettin böylece? Yani İslam adına, İslam dini adına Haşa peygamber olur da, vahiy gelir de, o bu yapar böylece. Ama sen, sen yetkiyi veren kim? Kimsin sen? Böylece. E toplansa bütün İslam alimleri toplansalar, bütün İslam alimleri toplansalar, böyle bir karar alınsa, tamam, ona tabi eba derim bu şekilde böylece. Ama bir İslam aleminle müşarı yapmadan böyle kendilerinden kalk efendim Roma'ya git Papa'nın ayağına git efendim onların kurtulacağını düş diğer adı altında İslam adına adını açma Allah bunu sormaz mı sana? Sana yetkiyi veren kim yetkiyi veren böyle? Sevgili kardeşlerim tabi dünya imtihan alemir dünya imtihan dünyasıdır bunun için her zaman böyle içimizde, dışımızda, önümüz arkamızda böyle yanlışlıklar olabilir. Olabilir bunlar. Elimizden geleni inşa bunları düzeltmeye çalışalım. Birimize yardımcı olalım. Özellikle böyle yılbaşı diye İslam'da bir şey olmadığını ve hatta gerçek İncil'de böyle bir şey olmadığını vela okumuzu kabul yazalım muhteremler. İnşallah Teala yıl başı değer bir şey yapmayalım. Allah emanet olumuz. Dila tarafı Fatiha.